بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يدلل فلا هاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها وجهها سبع منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاثها وكل محتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد Değerli Kardeşlerim Siyer Sohbetimizin Dersimizin 33. Bölümü 69. Dersini Görüyoruz İnşallah Allah-u Teala'nın Yardımıyla Konu Bedir Savaşı'nın Akabinde e, Cereya Neden Şeyler Bedir Savaşı'nı Biliyorsunuz Bitirmiştik Onunla ilgili Bazı Mevzular Kalmıştı Geriye Onlardan Bahsedeceğiz savaş meydaniyle ilgili, savaş esnasında olan şeyler ve Mekke ehlinin, yani müşrik Mekke ehlinin e, hezimeti, hezimete, yenilgiye boyun bükmüş olması bunlardan bahsedeceğim Allah Azze ve Celle, <gülüyor> bu Bedir Savaşı'nda olan, ondan önceki Bedir Savaşı'na çıkılmadan önceki hali müminlerle Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen diyaloğu konuşmayı ve Bedir e, savaş meydanını tafsilatlı bir şekilde Enfal Suresi'nde bize anlatıyor. Şimdi o ayetleri inşallah okuyacağız öncelikle. Onun üzerinde duyacağız. Enfal Suresi'nin ilk 5 ayeti ileride gelecek. Çünkü o ganimetlerle ilgili bir mevzudu. Yine devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Bugün inşallah 5. ayet-i kerimeden 18'e kadar okuyacağız. Bakın Allahu Teala ne buyuruyor? Kemâ akhraja-ke rabbuke min beytike bil hakki ve inne fariqam mine'l mü'minîn lekârihûn. Seni Rabbin Hak ile evinden çıkardığı gibi çıkardığı gibi yani burada kastedilen ganimet malları hususunda da Bedir savaşının bitiminde bir konuşmalar meydana geliyor. Bazı kimseler memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar. Burada diyor ki Allah-u Teala o konuya ileride gireceğiz. İşte seni hak ile Rabbin evinden çıkardığında da böyleydi. Yani bazı kimseler çıkmak istememişlerdi. Bazı kimseler söyleyeceğimiz üzere, daha önce de bahsettiğimiz üzere hatta sırf Kervanı Ebu Sıfyan'ın kervanını elde edip savaşa çıkmamak için birtakım şeyler söylemişlerdi. İşte diyor ki Allah Azze ve Celle Seni elinden hak ile çıkaran Rabbinin çıkardığı gibi ve inne fariqan minel mu'minina lekarehun Müminlerden bir grup bunu hoş karşılamıyordu. Yani sizin savaş için çıkmanızı hoş karşılamıyordu diyor. Bazı müminler istemiyorlardı. Mücahidurun <gülüyor> fil <gülüyor> hak ba'de ma tebeyyana. Hak ortaya çıktıktan sonra, belli olduktan sonra hak hususunda seninle mücadele ediyorlardı. كَاَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْضُرُونَ Sanki onlar göz göre göre, baka baka, ölüme koşuyor gibiydiler. Yani bir isteksizlik hali vardı. Onun için işte defalarca, anlattık ya aleyhissalâtu vesselâm tam Medine'de istişare ediyor, yoldayken istişare ediyor, sürekli ashabıyla istişare ediyordu. Ve izyaatukumullah ihtat Allah iki gruptan birini size vaat ediyordu. Yani vaadine ona erişeceksiniz, elde edeceksiniz. Enne sizin olacak diye iki gruptan birini size vaat ediyordu. Whatever done enna gayra siz ise güçsüz olan Güçsüz olanı istiyordunuz. Yani kervanı istiyordunuz. Ya Ebu Sıfyan'ın kervanı elde edeceksiniz. Ki bu bir gruptu. Bir sürü mallar vardı içerisinde. 50 bin dina değerinde bir mal vardı. Ve koruması da 30 veya 40 kişilik bir adamla yapılıyordu. Ya bunu elde edeceksiniz. Yahut da müşriklerle karşılaşıp savaşacaksınız. İki gruptan birini Allahu Teala vaat ediyor. Ama siz diyor isteğiniz o kervanı ele geçirmekti. Çünkü o güçsüzdü tekun sizin olmasını istiyordun. Ve yuridullah eyyuha'l hak. Allah ise hakkın gerçekleşmesini istiyordu. Allah'ın bir muradı vardı. Bir kelimatihi kelimeleri ile hakkın gerçekleşmesini istiyordu. Ve yakta'a'da'a'l kafirin ve kafirlerin sonunun kesilmesini yani işinin bitirilmesini istiyordu. O yüzden Allahu Teala'nın muradı gereği e, kervan Ebu Süfyan'ın komuta ettiği kervan kaçtı müşriklerle karşılaştılar ve e, olan oldu. Yani Bedir Savaşı gerçekleşti. Ayet-i Kerime devam ediyor. لِيُّقَّ اللّٰهِ Hakka الْحَقَّ وَيُبْتُلَ الْبَاطِلَةِ Yani bu niçin? allah Teala bunu neden murad etti? Hakkın ortaya çıkması, gerçekleşmesi وَيُبْتُلَ الْبَاطِلَةِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Mücrümler. Burada kastedilen müşrikler. Tefsizcilerin beyanına göre müşrikler istemese de batılın iptal olup yok olması için Mekke müşrikleri Müslümanları Medine'ye çıkartmışlar. Çıkartmak zorunda kalmışlar. Hicret etmek zorunda kalmış Müslümanlar. Zulüm görmüşler yıllarca 13 sene. Dolayısıyla bir batıl üzere, şirk üzere devam ediyorlar. Hala zulümleri devam ediyordu. Orada kalanlar. Onun için allah Teala Müşrikler istemese de batılı iptal etmek istemişti. İz rabbikum siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. İmdat istiyordunuz. Fe tecabelekum size icabet etti ne zaman Bedir'de. Enni mumiddukum bi alf minel melaiketi murdifin. Meleklerden peş peşe peş peşe 1000 melekle sizi destekleyeceğim diye Allahu Teala icabet etti. Yani, ettiğiniz duaya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanım, ridası omzundan, üst elbisesi omzundan yere düşünceye kadar Allahu Teala'ya bir niyaz ediyor. Yalvarıyor yani, yakarıyor. Söyleyeceğim şimdi onları da. Bu duanıza karşılık vermişti. allah Allahu Teala bunu, yani size icabet edip duanızı kabul etmesi, yardım etmesi, ancak bir müjde için yapmıştık. وَلِتَتْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ Kalpleriniz bundan huzura elsin, sukuna elsin Kalbin sukunu, huzuru, çok önemli. Kalp durulursa, sakin olursa, bütün uzuvlar sakin olur. Ama kalp heyecan içerisinde olduğuna bütün uzuvlar heyecanlı, hareketlidir. Evet, kalbiniz bununla mutmain olsun diyor. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ Yardım, ancak Allah'ın katındandır. Innallaha azizun, hakim, muhakkak Allah, çok güçlüdür, çok hikmet sahibidir. İz yugaş <gülüyor> yukumun muasa emene, minhu, hatırlayın ki sizi bir uykuya daldırıyordu. Kendisinden bir güven olmak üzere. Güvencede, emniyette olasınız diye hafif bir uykuya daldırıyordu. O Bedir'de böyle bir hal, hasıl oldu sahabelere karşı. Ve yunezzun aleyküm münesse ma imma ve Gökten sizin üzerinize bir su indirdi. Yani yağmur. Niçin bu? لِيُدَحِّرَكُمْ بِهِ Sizi temizlemek için. Evet. وَيُذِهِبَ عَنْكُمْ رِجَّ şeytan Şeytanın pisliğini sizden gidermesi için وَيُيَرْبِدْ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُذَبِدَ بِهِ الْاَقْضَانِ Kalplerinizi birbirinize bağlaması ve ayaklarınıza sabit kılması için. O yağmur inince bir sekinet iniyor. Biliyorsunuz yağmur bir rahmet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk yağmur yağdında şöyle bağrını açar ve yağmurun o bağrına göğsüne isabet etmesini arzular. O şekilde hareket edermiş. Ve bu Allah'ın rahmetinden yeni çıktı dermiş. Onun için bu rahmet Rabbul Alemin rahmeti bir de savaş esnasında geldiği zaman şeytanın pisliğini gideriyor. Kalpleri temizliyor. Ayakları sabit kılıyor. Kalpleri birbirine bağlıyor. Böyle bir özelliği var. Yani o rahmetin inmesiyle birlikte. Subhanallah. İz yuhi yu rabbuke ilel melaike Hatırla ki Rabbin meleklere şöyle vahyil Ennimakum Fezebbutillezine amin <gülüyor> Ben sizinle beraberim. İman edenler sebat ettirin yani onları destekleyin diyor. Onlara destek olun savaşan o müminlere. Se Ben kâfirlerin kalplerine korku atacağım, diyor. korku salacağım. Fadribu fevq onların boyunlarını vurun melekleri emrediyor. Vadribu minhum kullabanan onların hepsinin onlardan hepsinin parmaklarına vurun. Diyor ellerine vurun. Yani kesin. Bu neden? Velike bi Bu onların Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmelerinden dolayıydı. Ve Kim Allah'a ve Resulüne karşı çıkarsa, düşmanlık ederse muhakkaka Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Çok şiddetlidir. Ve lekum İşte bu yenilgiyi Bu hezimeti feduguhu tadın ey müşrikler, ey zalimler, feduguhu onu tadın. Ve enne, allah, ve enne lil kafirine adaben nar. Muhakkak ki kafirler için ateş azabı vardır. Ya eyyuhallezine amenu. Şimdi müminlere geçti. İza lagıytumullezine keferu. Zahven, ey iman edenler. Kafirlerle toplu <gülüyor> olarak karşılaştığınız zaman felatüvellu edbarehim onlara arkanızı dönmeyin yani kaçmayın illa her kim bir mevziye çekilmek kastıyla veyahutta gerideki bir gruba bir bölüme bir e, Müslümanlardan olan bir kısım gruba böyle asker grubuna çekilip yeniden hazırlanmak için yeniden mevzi alıp hazır, savaş hazırlanmak çekilmenin dışında arka dönerseniz bunlar olabilir diyor. Fakat ba'bi ghadab min Allah. Kim böyle yaparsa muhakkak ki Allah'tan bir gazaba bile döner. Yani Allah'ın gazabını, kızgınlığını elde etmiş halde dönür. Yani kim savaştan kaçarsa. Sadece bir tarafa yönelir, mevzulenir, geriye çekilir, bir grubun içerisine katılır Müslümanlardan. Bu hariç. Ama tamamen savaşı terk ederse, o nedir? Fakat bâbi gâzabim minallah. Muhakkak da Allah Azze ve Celle'den gazabı hak etmiş olarak geri döner. Ve mâvâhu cehennem. Onun yeri cehennemdir. Vesa, Ve ne kötü dönüş yeridir cehennem. Evet. Savaştan ka kaçmak savaştan kaçmak kardeşlerim büyük günahlardan biridir. Hem de helak edici büyük günahlardan biri de savaştan kaçmaktır. Allahu u Teala hak üzere olan bir savaşta cehette ayaklarınızı sabit katsın. Felem tegtuluhum velakin Allah'a Siz onlar öldürmediniz lakin Allah öldürdü. Ve Ramaita ramayta Attığın zaman sen atmadın Allah attı. Walakin Allah rama. Allah attı. Ve libli'l Allah bununla müminleri güzel bir şekilde imtihan etti. Yani bu olay karşısında bu savaş karşısında güzel bir imtihanla imtihan etti. İnne Allah'ı semiun alim. Allahu Teala çok iyi işiten, çok iyi bilen ve kafirin. İşte böyle. Allah kafirlerin tuzağını böyle çürütür. Boşa çıkartır yani, bozan. Bu ayetlerde Allah azze ve celle hem savaş öncesi hem de savaş esnasında hem de savaş sonrası meleklerin geliştiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi iki grup Bedir Savaşı'nda karşılaştıkları zaman iyice anlıyorlar ki kaçış yok. Savaş kesinlikle olacak. O esnada ashabın, radıyallahu anh'ın aleyhissalatü ashabının düşündükleri şey tersine dönüyor. Yani normalde onlar Ebu Sufya'nın Kervan'a eline ele geçirmek, ganimetleri elde etmek ve dönmek istiyorlardı. Ama savaşla karşı karşıya kalınca durum değişti ve onlar e, niyetlerini de savaşa göre artık değiştirir oldular. Ne dediler? Artık savaşmak yardım, şehadet için, şehadet için Allahu Teala'dan yardım dilediler. Onun için Allahu Teala İstet ettiğiniz Tuna Rabb'inize yöneliyorsunuz. Siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. İmdat istiyordunuz da o size yardım etti diyor. Müslümin rivayetinde sayılan bir hadiste Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan diyor ki Bedir günü olduğu zaman Nebimiz Aleyhissalatu vesselam ashabına baktı. Onlar 300 küsür kişi idiler. Ve müşriklere baktı. Onlar 1000 den fazla kimselerdi. Binden daha fazlaydılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıbleye yöneldi. Sonra elini uzattı. Üzerinde ridası ve izarı var dedi. Sonra da ey Allah'ım hani vaat ettiğin şey? Nerede vaat ettiğin şey? Ey Allah'ım vaat ettiğin şeyi yerine getir. Ey Allah'ım muhakkak ki eğer bu topluluğu ''İslam ehlinden olan, Müslüman olan bu kimseleri telak edecek olursan, yeryüzünde ebediyen sana ibadet olunmaz.'' dedi. Bu duayı ta ki ridası, üst elbisesi üzerinden düşünceye kadar yaptı. Ebu Bekir Ali e, radıyallahu anh kendisine geliyor, o ridasını üzerine koyuyor. ''Ey Allah'ın Resulü yeter.'' lambda yapılan münacat senin için yeter o sana icabet edecektir. vaadini gerçekleştirecektir diyor ve Allah azze ve celle işte şu ayet kerimesi az önce söylediğimiz in tattagaytu rabbikum fetecaberukum siz Rabbinizden yardım istiyordunuz imdat istiyordunuz Allah size icabet etti diyor enni numiddukum bi alfi min al-malaiketi murdifin muhakkak ki ben size meleklerden peş peşe 1000 tanesiyle destekleyeceğim diye Allah vahyi indiriyor Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen hadiste ise Ali radiyallahu an Bedir halini şöyle anlatıyor. Müslümanlar Ramazan'ın 29 dokuzuncu gecesi yirmi şey yedinci gecesi e, Bedir'de gecelediklerinde önlerinde müşriklerin ordusu vardı. Diyor ki ben o zaman Bedir'de kendimizi bizden eee Birilerini bizden hiç kimse daha doğrusu hiç kimse kalmaksızın herkesin uyuduğunu gördüm diyor. Herkes uyuyordu Bedir'de. Sadece Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ağaca doğru namaz kılıyor ve sabah oluncaya kadar dua ediyordu. Ve bizde bir böyle yağmur hafif bir yağmur isabet etmişti diyor. biz de böyle eee deriden yapılmış kalkanların altına yahut ağaçların altına çekilmiştik. sabah kadar onlar orada istirahat ediyorlar yani. Aleyhissalatü Vesselam sabah olunca olunca kadar dua ediyor ve diyor ki eğer sen bu grubu e, bu grubu diyor ey Allah'ım helak edersen, öldürürsen bu yenilirse demek o zaman sana ibadet edilmez diye duaya devam ediyor, mütemadiyen. Sonra sabah olunca namaz diye nida ediyor ve hepsi de namaza kalkıyorlar. Sonra da aleyhissalatü vesselam namazdan sonra müminleri savaşa teşvik ediyor. Allah Azze ve Celle اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي Hani Rabbin meleklere ben sizinle beraberim demiş. İman edenleri sebat ettirin. Yani onların <gülüyor> azimlerini güçlendirin diyor tefsirde. Niyetlerini savaş hususundaki düşmanlar olan müşriklere karşı niyetlerini böyle iyice doğru yap. Sahihleyin. Safa sağlam olsun. Meleklerin bu desteğiyle onların azimleri artıyor. Niyetleri iyice tasih ediliyor. Doğrulanıyor. İmam Nevevi Müslüm'ün şerhinde diyor ki bir ara Müslümanlardan bir adam müşriklerden bir adamın peşine takılmıştır. Onu öldürmek için yani takip ediyor. Birden üzerinde böyle kılıcın kılıç sesi duyuyor ve bir at sesi duyuyor. Atlı, yani atın üzerindeki sumari diyor ki aktım haydım. Yani hadi gayret ey haydım diyor. Hay, daha önce de söylemiştim Hayzum meleyin atının ismi. Sonra baktım ki diyor müşrike o önümde kovaladığım müşrik diyor kafasının üzerine yere yatmıştı diyor. Yere kapaklanmıştı ve onun burnu Ondan sonra yüzü böyle kesilmişti ve kırbaç izleri vardı diyor. O kırbaç izlerinin olduğu yerde gövermişti böyle. Yeşermişti, murarmıştı diyor. Sonra bu adam ensari olan bu adam geliyor bu olay aleyhissalatü vesselam'a savaştan sonra anlatınca diyor ki bakın aleyhissalatü vesselam sadakta zhalike mededun mine sama'i ettelatet salislatik doğru söyledin bu üçüncü semanın mededidir. Medet ne demek? Medet. İnsanlar medet diyorlar. Medet ne demek? Yardım ey fulan diyorlar insanlar. Böyle bir şey olur mu? Eğer birilerinden yardım istenecek olsaydı Ali İsraatü meleklerden yardım isterdi. Medet ya Cebrail derdi. Haşa. Böyle bir şey demedi. Aleyhisselatü vesselam Allah'tan yardım diledi bakın. Allah'a dua etti hem de en veciz ifadelerle en samimi duygularla hiç yılmadan bıkmadan usanmadan üstünden elbisesi düşün, düşünceye kadar bu kadar kendinden geçerek yani dua etti işte bu duanın samimiyetini gösteriyor aleyhissalatü vesselam ne kadar samimi var yani biz dua ediyoruz duamıza icabet edilmiyor diye düşünüyorsak önce ne kadar samimiyiz ne kadar gerçekten yalvarıyoruz yani. ağzımızdan sadece böyle kımırdama sesleri mi çıkıyor dilin hareketi mi oluyor kalp hazır değil mi bunlara bakmak lazım yani üçüncü semanın mededi demek yardımı demek. eğer aleyhissalatü vesselam Medet isteyecek olsaydı Cebrail'den isterdi. Sürekli onun yanına gelip gidiyordu. En hayırlı meleklerden biriydi. Ama ondan medet demedi. O zor durumda, o savaş esnasında yani ölümle burun burunayken en tehlikeli bir durumda Allah'tan yardım istedi. Allah-u Teala da meleklerini görüyorlar dedi. Yani burada çok önemli bir nükte var. Yani. Mededin, yardımın kimden isteneceğine çok açık bir çok açık bir delil var eğer Allah'tan kişi yardım dilerse Allah Azze ve Celle yardımını gönderiyor ama samimi bir şekilde melekleriyle gö gönderiyor veya sebepler yaratıyor yani illa savaş olmasına gerek yok başka bir şekilde insan eğer bir sıkıntıya dağlara düşecek olursa gerçekten Allah'a münacaat ettiğinde Allahu Teala ona icabet edecek ama sabretmesini bilecek anında olacak diye bir şey yok Belki sonunda olacak. Belki de sabrını ölçecek ve o duasının karşılığını ahirete bırakacak. Hadisleri geldiği üzere. Kardeşlerim, bir başka rivayet. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tan yine Ahmet İbni Hanbel'de geliyor. Hasan bir senetle Bedir günü biz müşriklerden 70 kişiyi öldürdük. Yetmiş kişiyi de esir aldık diyor. Ensarlı bir adam geldi. Abbas'ı. Abbas kim? Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. O zaman müşriklerin içerisinde geliyor Bedir'e. Yani e, müşrik ordusunun içerisinde Mekke'den Bedir'e geliyor. Ama kendisi Müslüman. Abbas bin Abdülmuttalibi Ensal'da bir adam böyle e, gözetimi altında esir olarak getiriyor. Diyor ki ben bunu esir aldım diyor. Abbas da diyor ki radiyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ın ancası. Ey Allah'ın Rasulü e, bu adam beni esir almadı diyor. Beni esir alan adam böyle bir tarafında kellik olan yani saçı böyle e, açılmış ama insanların en güzel yüzlüsü ve benekli bir atı olan bir adam beni diyor esir aldı. Ben onu kavmin içerisinde bu toplumun içerisinde hiç görmedim diyor. Ensari diyor ki Ben diyor eser aldım diyor. Yani ensarlı o adam diyor ki Abbas'ı ben esir aldım deyince aleyhissalatü vesselam sus diyor. Sus Allah Azze seni kerim böyle çok güzel bir değerli bir melekle desteklemiş diyor ensariye. Yani senin onu eser alabilmen meleğin yardımıyla olmuş diyor. Evet. Açık bir şekilde melekler orada yardım ediyorlar. Allah'ın dilemesiyle. Bunun e, bir başka şahidi i̇bn Abbas'tan geliyor. Abbas radıyallahu anhı Ebu'l e, Yeser adındaki Kabe ibn-i Amr e, denen bir adam. Bu da Ben-i Seleme'nin e, kardeşi. Bu adam esir alıyor. Yukarıda ismi zikredilmiyordu. burada ismi zikredilmiş oldu. Bu adam Ebu'l e, Yeser Böyle toplu bir adammış ama Abbas radıyallahu anh ta böyle e, ağır biraz kilolu bir adammış. E, daha önce hiç görmediğim, sonra da hiç görmediğim bir adam bana yardım etti diyor. Ve şekli de, yani şemali şöyle şöyleydi diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sana yardım eden o çok değerli bir melektir diyor. Evet. Sahabelere gözükmüş oluyor. Asli sureti üzere değil tabi ki. Geldikleri suret üzere. Yine İbni İshak'ın rivayetinde kardeşlerim Beni Mazen İbni Neccar oğullarından birisi. Bu Bedir'e katılmış bir insan. Diyor ki ben diyor Müşriklerden bir adamın peşine düşmüştüm Bedir günü. Onu diyor böyle boynunu vurmak için birden böyle adamın başı benim diyor kılıcım adama ulaşmadan önüne düştü diyor. Adamın başı ön tarafa düşüyor. Başımı kaldırdım diyor. Benden başka bir kimse bilmediğim bir kimse onun boynunu vurmuştu diyor. Evet, bu rivayetlerin hepsi işte kardeşlerim birbirini güçlendiren, destekleyen e, rivayetler, vaka yani olay, kesinlikle meleklerin yardımı var. Buna bir de zaten Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ve hadiste çok açık bir şekilde delillik ediyor, işaret ediyor. Bir başka rivayet, Bukhari'nin rivayetinde, e, Rıfatübni Rafi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadisi daha önce rivayet etmiştik. Cibril Aleyhisselam geliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Bedir'e katılanlarınızı nasıl addedersiniz? Kimler olarak sayarsınız? Diyor. Aleyhisselatü Vesselam da hayırlı kimselerimiz, iyi kimselerimiz olarak addederiz diyor. Diyor ki Cebrail meleklerden de Bedir'e katılanlar hayırlı kimseler diyor. İyi kimseler. Yani en hayırlı kimseler katılıyor. Meleklerin en hayırlıları Bedir'e katılmış oluyor. <gülüyor> kafirlerin kalplerine bir korku salacağım <gülüyor> onların boyunlarını vurun ve onların her birinin parmaklarına onlardan heps, hepsinin parmaklarına vurun bütün parmaklarına vurun şimdi burada Allah Azze ve Celle onlara meleklere bunu söylüyor Ve müminlere de nasıl savaşacaklarını öğretiyor. Boyunlarına vurun. Hani kafaların üzerine vurun. Bu şekilde savaşın nasıl olacağını, nasıl savaşılacağını öğretmiş oluyor diyor. i̇bn Cerir Et-Taber'i rahmetullah aleyh tefsirinde. Kılıçla savaşın nasıl olacağını öğretmiş oluyor. Melekleri vasıtasıyla. Melek kardeşim melek namazı bile insana öğretiyor. Aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Nasıl namaz kılınacağını, nasıl hareket edeceğini öğretiyor. Cebrail geldi bana, şu vakitte geldi, şu vakitte geldi, şu vakitte namaz kıldırdı diye. Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. İşte burada da savaşılacağını öğretiyor. Nasıl savaşılacağını da alıyoruz. Peki, boyunlara vurmadaki, parmaklara vurma, el, ellere vurmadaki sır ne? Yani bunun şeysi ne? Boyunlar ile kast edilen baş. Başa vurduğun zaman o beyne en yakın yerdir, en tesirli, en etkili yerdir. Parmak ise parmaklara savaş esnasında vurulduğu zaman artık vurulan kimse, parmağı kesilen kimse yani iş yapamaz hale gelecek. Çünkü o parmakla, o ellerle kılıcı kab, e, kabzalıyor. Silahı kabzalıyor. Onu vurduğun zaman işi bitmiş oluyor yani. Yapacak bir şeysi kalmıyor. Müellif de aynı şeyleri e, söylüyor. Diyor ki ayet burada. Apaşık bir şekilde savaş meydanında böyle ameli bir mucizenin gerçekleştiğine işaret ediyordu. Allah Subhanahu ve Taala e, melekleri savaş meydanında hazırlıyor. Bedir günü onlarla Müslümanları destekliyor ve bir mucize gerçekleşiyor. Meleklerin yardımıyla zafer kazanılıyor. Onların boyunlarına vuruyor parmakları kesiliyor. Bu ayet kerime onu çok açık bir şekilde e, ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Seulki fi kulübüllezine keferu rûbe fadribu favgal anâ Kafirlerin kafirlerin kalplerine korku salacağım. Onların boyunlarını vurun. Vadribu minhum kulle Onlardan bütün parmaklarını vurun. Evet. Allah Azze ve Celle meleklerin hazır olmasıyla E, savaş sah e, sahasında, savaş meydanında ka kardeşlerim kafirlerin e, alçaklığına, onların zelil olduğuna burunlarının yere sürtüldüğüne onlarla alay edildiğine onların rezil rusvay olduğuna işaret ediyor. Çünkü bunlar bu kimseler bu hezimete uğrayan kimseler Allah'ın dinine düşmanlık etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la dalga geçmişlerdi, alay almışlardı. Dolayısıyla da bunlar kıyamet günü Bedir Savaşı'nda gördükleri rezil ve rusvayliğin daha da büyüğünü göreceklerdir Bundan sonra Allah Azze ve Celle müminlere hitap ederek onları firardan, savaş sahasından, savaş meydandan kaçmaktan sakındırıyor. Onlara bunun büyük bir günah olduğunu haber veriyor. Az önce de söylediğim gibi. Ancak bir kimse herhangi bir gruba katılmak, gerideki gruba veyahut mevzi almak, mevzilenip tekrar savaşa hazır olmanın dişinde bunu yapamaz. Savaştan kaçamaz. Müşriklere gelince, müşrikler biliyorsunuz savaş sahasından, Bedir alanından kaçmışlar. Hem de korkarak, ürkerek dağ yollarına, patika yollara varmışlar. O taraflara doğru yönelmişler ve Mekke'ye kendilerini atmak için bütün çabalarını sarf etmişlerdi. Yani kalpleri kalpleri böyle korkudan adeta parçalanıyordu. Onlardan da meleklerin bu yardımını haber verildiğine göre bazı yolları e, siyeri ifade eden ifadelerde siyerde anlatılan şeylerde onlardan da bazıları görüyorlar. Eğer sahihse e, meleklerin yardımını görüyorlar. Yani birileri melek olduğunu anlamasalar da birilerinin yardım ettiğini görüyorlar ve çok korkuyorlar. Bu müşriklerden kardeşlerim ilk şey, Mekke'ye e, varan kimse savaştan sonra Mekke'ye ulaşan kimse eee Haysuman ibn Abdullah el-Huza'i adındaki bi adam. Ona diyorlar ki, Mekkeliler, savaşa çıkmayanlar, yani ne haber getirdin, dilin altındaki bakla nedir manasında, ne var, haberlerden ne var deyince diyor ki, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Ebul Hakem ibn Hişam, Ümeyye bin Halev, Zemate ibn Esved, Ve daha birçok Ebu'l-Bukhteri gibi müşriklerin ileri gelenleri, kahramanları, liderleri öldürüldü diyor. Ümeyye bin Halef'in kardeşi Safvan ümeyye de diyor ki bu adamın aklı yerinde mi diyor. O Mekke'de bu haber getirince Safvan İbni Ümeyye bu adamın aklı yerinde mi diyor. Bir sorun bakalım diyor. Ne diyor bu adam diyor. Subhanallah. Onlar da diyorlar ki o Safhan İbni Ümeyye de bu arada Hicir'de yani Mekke'de Kabe'nin o bulunduğu yerde böyle yarım hilal gibi bir yer var ya dua. Orada oturuyormuş. Soruyorlar bu adam kim diyorlar. Aklını ölçecekler yani. O da diyor ki Safhan İbni Ümeyye diyor. Öyle deyince bu <gülüyor> kanaat ediyorlar ki, yani adamın aklı başında. Diyor ki, vallahi diyor, ben diyor, onun babasını ve kardeşini öldürüldüğünü gördüm. Diyor. Bu adamı tanıyorum. Yani Safvan İbni Ümeyye'yi tanıyorum. Babasının da kardeşliğinde öldürüldüğünü gördüm diyor. Bedir'de diyor. Yine bir başka rivayette kardeşlerim, eee İkrimeden rivayetle bu da İbni Abbas'ın Mevlası yani kölelerinden birisi. Diyor ki Ebu Rafi dedi ki yani Mevlası kölesi ben diyor e daha önce Abbas İbni Abdülmuttalib'in Mekke'deyken kölesiydim. Ve İslam geldiğinde e Ehli Beyt Ailesi, ahrabaları İslam'a gelenleri kastediyor. İslam'a girmişti. Müslüman olmuştu. Abbas da Müslüman oldu diyor. Ve Ümmü Fadıl da Müslüman oldu. Ben de Müslüman oldum diyor. Evet. Yani Ebu Rafi. Ebu Rafi o zaman Abbas'ın kölesi. Abbas, Ebu Rafi ve Ümmü Fadıl Müslüman olmuşlar. Abbas kavminden korkuyordu. Yani müşriklerden korkuyordu ve onların zıttını hareket etmekten yani geri duruyordu. Çekiniyordu. Ve İslam'ı da gizliyordu diyor. Böyle malı çok olan bir kimseydi. Kavmi arasında böyle malı çok olan bir kimseydi. Ve Ebu Leheb de size daha önce de anlattığım üzere Bedir savaşından geri kalmıştı. Yerine de bir adam gönderiyor. El-Asib'ni Hişam ibn-i Mughire'yi gönderiyor. Bunun gibi müşriklerden gidemeyen kimseler hep yerine adam gönderiyorlar. Haber gelince, yani yenilgi haberi gelince, Bedir ashabına isabet eden o yenilgi haberi gelince Kureyş'e, ki Allah azze ve celle bunu yazmıştı, Ve bunu gerçekleştirmişti. Biz diyor o Abu Rafi biz diyor kendi içimizde bir kuvvet hissettik diyor. Müslümanların galibiyetiyle bir güç ve izzet hissettik. Ben o zaman zayıf bir insandım diyor. Zayıf bir insandım. Ve böyle e, fincan diyor şey yapardım, yontardım diyor. O işte meşgul olurmuş. Bardak, fincan, otur şeyler yaparmış. Böyle zemzem e, hücresinde, odasında fincanla uğraşırdım diyor. Ben diyor orada otururken yani fincan e, oyarken, fincan e, yaparken, tesvi ederken diyor, e, benim yanımda diyor, Ümmül Fadıl da oturuyordu diyor. Bu gelen haberden dolayı sevindik. Ebu Leheb böyle şerli bir şekilde ayaklarını sürüyerek geldi diyor. Yaklaştı. Hatta böyle hücrenin bir tarafına o zemzem hücresinin bir tarafına oturdu diyor. Sırtı benim sırtım tarafımda dedi diyor. İnsanlar dediler ki birden böyle Ebu Sufyan'ı görüyorlar ama bu Ebu Sufyan ebni harp değil. Ebu Sufyan ebni Haris ebni Abdülmuttalib evet Bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sütten kardeşi. Süt kardeşi. Ve amcasının da oğlu. Mekke'nin fethedi Mekke fethedilmeden e, böyle çok kısa bir süre Müslüman oluyor bu adam. Bu adam geliyor. Ebu Leheb ona diyor ki gel diyor. Ne vardır? Yani sana yemin olsun ki vereceğin haber nedir? Haber var mı? Yani durum nedir? Diyor. O da oturuyor. İnsanlar da onun başına toplanıyorlar. Diyor ki: "Ey kardeşim ne oldu?" Eee bu leheb bana haber ver insanların durumu nedir deyince o da diyor ki: "Vallahi diyor biz öyle bir kavimle karşılaştık ki onlar bizim böyle omuzlarımızı tuttular. Ne isterlerse, ne dilerlerse sürüklüyorlardı. Omuzlarımızdan çekiyorlardı, sürüklüyorlardı." Ve bizi nasıl dilerlerse o şekilde esir alıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki insanlar, insanlara şöyle bir baktım diyor, beyaz bir adam vardı. Benekli bir at üzerindeydi diyor. Gökle yer arasındaydı diyor. İşte bu rivayet bu adamların müşrikken bunu gördüğünü, yani melekleri gördüğünü anlatıyor. Evet. Vallahi diyor hiçbir şey bırakmadı diyor sonra Ebu Rafi bu Müslüman olan köle Abbas'ın kölesi hemen e, hücrenin şöyle örtüsünü şeyini kaldırıyor kenarını eliyle diyor ki vallahi bu, bunlar melektir diyor bunlar melektir anlıyor işte İma, imanlı bir kimse Ebu Leheb de elini kaldırıyor ona başlıyor vurmaya yüzüne vuruyor şiddetli bir şekilde şiddetli bir şekilde Ondan sonra bu Ebu Rafi köle hemen ona doğru hareketlenince bu sefer de hucum ediyor. Adam zayıf zaten Ebu Rafi. Üzerine hucum ediyor Ebu Leheb. E yere çarpıyor. Sonra da üzerine oturuyor ona vuruyor. Ebu Leheb. Ebu Rafi'ye. Diyor ki, orada da söylüyor gariban insan. Ben diyor zayıf bir adamdım diyor. Sonra Ummul Fadil kalkıyor. Ummul Fadil. Abbas radıyallahu eşi böyle e, o hücrenin odanın direklerinden bir direğe tutunuyor. Ondan sonra Ebu Leheb'i yakalıyor. Ona şöyle bir tane vuruyor. Diyor ki sana ne oluyor diyor. Tabi vurunca e, başı yarılıyor Ebu Leheb'in. O <gülüyor> direklerden bir tanesini alıp başına vurunca e, başı yarılıyor. Sen diyor efendisi olmayan bir kimseyi zayıf bir zayıf gördüğün kimseyi mi dövüyorsun diyor Ebu Leheb. E. Ondan sonra vallahi diyor e, hadisi rivayet eden Ebu Rafi vallahi diyor Ebu Leheb 7 gece 7 gece bu olaydan sonra 7 gece yaşamadı. Böyle fenaetti adetenen bir hastalıkla yani böyle taun hastalığı gibi bir şey ama böyle e, insanda yara bırakacak, yara bere içerisinde olacak bir hastalık e, müptelası oluyor ve, ve, ve vefat ediyor. Yani geberip gidiyor. Ebu Leheb. Bu hastalığı Arap çok böyle e, uğursuz addedermiş. Yani kötü, kötü bir hastalıkmış bu. Gelince, girince çıkmıyor demek ki. Allah Azze Celle, Müslüman kardeşleri bizleri bundan esirgesin, korusun. Sonra uğulları bu Ebu Leheb'i kardeşlerim terk ediyorlar. Yani gömmekten bile imtina ediyorlar. Sonra insanlar kınar, ayıp olur diye mecburen üç günden sonra iyice böyle kokuşmuş bir vaziyette onu bir kuyu kazıyorlar. Sonra onu kuyunu içerisine çekiyorlar, bir ağaç parçasını atıyorlar ve üzerine üzerine de geriden geriye böyle taş atarak kapatıyorlar. Bu şekilde adam ölüp gidiyor. Allah Azze ve Celle onun ne halde olduğunu bize anlatıyor. Nerede? Tebbet suresinde. Hem de dua ile başlıyor hem de cehennemin içerisinde karısı da ona yardım eder vaziyette olduğunu açıklıyor bize. Evet. Ebu Leheb de bu şekilde Bedir'den sonra e, ölüyor. Allah Azze ve Celle ona layıkını versin. Bu musibetten Kureyş çok etkilenmiş, iyice korkmuş. Artık rüştü Kureyş'in yani Kureyşli kafirlerin e, rüştü bitmiş neredeyse bu olayı gerçekleşen bu olayı tasdik etmek istemiyorlar inanmak istemiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince kardeşlerim Aleyhisselatu Vesselam 3 gün Bedir sahasında savaş alanında kalıyor adeti üzere <gülüyor> sonra Bedir şehitlerini oraya defnediyor onlardan hiçbirinin üzerine E, cenaze namazı kılmıyor. Ve hepsi o şekilde e, defnediliyor. Ve onların hiçbiri de e, gömülmek üzere Medine'ye götürülmüyor. Hepsi de orada defnediliyor. Hatta bugün bile orada Bedir şehitliği adı altında bir yer var, mevki var. E, onların yeri bellidir. Sonra aleyhissalatü vesselam şehitlerin işi tamamlanınca e, üç gün geçiyor. Müşriklerin müşriklerin ölülerini ise bir çukurun içerisinde Bedir'deki kuyuların e, içerisine atılmasına emrediyor. Oraya ayaklarından böyle çekilerek o kuyuların içerisine atılıyor. Sonra aleyhissalatü vesselam onlara yaklaşıyor. Onlara konuşmak için, onlarla konuşmak için. Ve ayakta duruyor ki onunla Bedir'in bu e, öldürülenleri 70 kişi kadar ama 25 kişi kadar bunlar hep ileri gelen kimseler komutan, lider ondan sonra cabbar büyüklenen, kibirlenen kimseler. 24 kişi. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste haber verildiğine göre Enes'ten rivayet ediliyor. Ee, onların kabirlerin e, bulundukları yere geliyor dedik ya şimdi o hadisi baştan bir alalım şöyle eee Enes bin Malik radıyallahu diyorki Ali isratu ve selam eliyle savaştan önce savaştan önce diyor ki şurası falancanın ölüp düşeceği yerdi. Yarın düşeceği yerdi. Şurası falancanın ölüp düşeceği yerdir diyor. İnşallah diyor. Ondan sonra sonra savaş oluyor. Allah Teala onları hezimete uğratıyor ve onlardan düşen kimseler, ölüp de yere yıkılan kimseler Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği yerden hiçbir şekilde sapma göstermiyor Yani ne ileriye ne geriye. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği yere dökülüyorlar adeta. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam üç gün geçince, yani Bedir savaşından üç gün geçince böyle cesetler kokuştuktan sonra diyor ki, ey Ebu Cehil Ey Utbe! Ey Şeybe! Ey Umeyye! Kad vecedtum ma vaada Rabbukum Hakk'a. Rabbinizin size vaad ettiği şeyi hak olarak buldunuz mu? Feinni kad vecedtum ma vaadeni Rabbi Hakk'a. Muhakkak ki ben Rabbimin bana vaad ettiğini gerçek olarak hak olarak buldum. Siz de buldunuz mu? Diyor. Onlarla ölüyken konuşuyor. Bak. Ömer diyor ki Ey Allah'ın Resulü! Üç günden sonra onları ne diye çağırıyorsun? kokuşmuş ceset oldukları halde deyince yani Hesraatü Vesselam onlar diyor şu anda sizden daha iyi işitiyorlar diyor. Fakat cevap vermeye güçleri yetmiyor. Diyor. Sizden daha iyi işitiyorlar diyor. Onlar sonra ashabına emrediyor. Onlar böyle ayaklarından çekilip Bedir Kuylağ'ın içerisine atılıyor. Bir başka rivayette Ömer radiyallahu anh, aleyhissalatü vesselam, onlarla konuşmasını, müşrik kâh, e, ileri gelen kimselerle, ölmüş <gülüyor> kimselerle konuşmasını duyunca, ey Allah'ın Resulü, bu ruhları olmayan cesetlerle mi konuşuyorsun, onlar işitiyorlar mı deyince, e, Allah azze ve celle'nin şu ayet-i kerimesini söyleyerek, sen ölülere işittiremezsin, deyince aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Nef Muhammed'in nefsini elinde bulundurana yemin ederim ki söylediğim şeyi sizden onlar daha iyi işitiyorlar. Diyor. Şu anda daha iyi işitiyorlar. Vallahi diyor onlar şimdi benim söylediğim şeyleri hak olarak hak olduğunu biliyorlar diyor. Bir başka rivayette de اِنَّهُمُ الْآٰنَ لَيَسْمَعُونَ Onlar şimdi işitiyorlar diyor. Şimdi burada kısa bir açıklama Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde bu rivayete karşı çıkar bir e, sözü var. Bu Abdullah İbni Ömer'in e, Ömer e, rivayetinde de böyle ifadeler geçiyor. Buna karşı çıkar bir e, tavırla diyor ki, ölüler, ölüler işitmezler. Nasıl olacak da işitilecekler deyince e, buna verilecek cevap olarak işte bir rivayette gelen innehumul âne leyesmeûne ifadesidir diyor alimler. Yani onlar şimdi işitiyorlar. Ama o an işitiyorlar manasına geliyor, ondan sonra bir daha işitmezler. Yani yani Katade'nin dediği gibi Allah Azze ve Celle onların işitebilmesi için onları diriltmiştir. Onlara böyle azarlamak, küçük görmek ve hasretlerine hasretlerini yani pişmanlıklarını ziyanlarını belirtmek için onları diriltmiştir. O anda diriltiyor Allah Azze O an işitiyorlar. Yoksa mevta ölüler işitemez. Kur'an'ın ayetiyle sabit. Yani demek ki Bedir ahalisinin e, Bedir müşriklerinin işitmesi, a.s.m. söylediği sözü işitmesi o ana mahsus ve peygamberimize mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa ölüler işitmez. Ay Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti ile Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinin arası bu şekilde bulunmuş oluyor. Anlık bir işitme ile onlar aleyhissalatü vesselamın sözünü işitmiş oluyor. Yoksa ölüler <gülüyor> sesleri işitemezler. Dünyalık kimselerden gelen herhangi bir çağrıyı işitemezler. Evet, son olarak kardeşlerim Buhari'nin rivayet ettiği e, bir hadisi daha söyleyelim ve bitirelim. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh diyor ki, ben diyor Rahman'ın önünde kıyamet günü hasımlık için ilk önce diz çökecek kimseyim diyor. İlk dil, diz çökecek kimse benim diyor. Ve gale, e, Gays İbni Ubade, bu adam da diyor ki şu ayet bunlar indi. Yani Ali ibn Evi Talib, Hamza ondan sonra Ubeyde ve karşılarında da kim vardı? Musabaka yapan, duella yapan, yapan e, ilk savaşan kimseler. Utbe bin Rabia, Utbe bin Şeybe, Velid ibn Utbe bunlar hakkında indi diyor fi rabbihim. Rableri hakkında böyle çekişen, husumet eden bu iki kimse. Yani kafirlerden ve müminlerden. Bu ayet-i kerime bunlar hakkında indi diyor. Yani e, Bedir günü mübareze yapan, karşılıklı musabaha yapan kimseler Ali, Hamza, Ubeyde bin Haris, Şeybe bin Rabia, Utbe bin Rabia, Velid bin Utbe diyor. Evet. Bu hadisi de Müslüm i̇bn Mace ve diğer hadis kitapları rivayet etmişler. Evet, Bedir'in akabinde e, böyle bir sonuç elde ediliyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Müslümanlara zafer veriyor. Ondan sonra daha birçok dersler çıkartılacak. Şimdi özellikle üzerinde durulan şeyler burada, bugünkü anlattığımız konuda meleklerin e, yardımı Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin melekleriyle Müslümanlara yardım etmesi. Bu çok önemli bir konu. İnşallah bunlardan çıkartılacak dersleri göreceğiz. Ve kafirlerin ne kadar böyle hezimete uğradığı, onların hiçbir şey olmadığı ama Müslümanların bunun karşısında samimi, sağlam, sebatkar olmaları gerektiğini anlatıyor. Onunla ilgili dersleri inşallah haftaya anlatacağız. Allah Azze ve Celle hakkıyla, hakkıyla aleyhissalatü vesselamın hayatından Bütün karelerinden en güzel dersi almayı, hayatımıza geçirmeyi, çoluğumuza çocuğumuza bunları öğretmeyi bizlere nasip etsin. Hadi Allahu a'lemi